Açık herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Ahmet Ediboğlu ve Ali Can Turalı ile birlikte yapıyoruz. Şu anda elimde bir tane dergi var. Birinci sayısı 1 Mayıs 1996. Bu arada fiyatı da, Ali Can, 150 bin lira. <gülüyor> Ee, yani yirmi yedi sene önceki bir e, dergi. Tarih, tarih tekerrür edecek mi? <gülüyor> Bakacağız. Bakacağız. Şimdi e, şöyle de bir ilk yazı herhalde sanıyorum benim medyadaki ilk yazımda oluyor bu. <gülüyor> e, Denizlerde yeni bir ufuk Provezza var başlıkta. Amiral Kupası'nda İngiltere adına yarışan Türk ekibinin gözü şimdi İspanya ve Sardunya Kupası'nda. 27 sene önce değil mi? Evet. Şöyle yazmışım. Meraklısı adını duymuştur ama eminim ki çoğunuz bu ekibin kendi tekneleriyle dünyanın en tanınmış yelken yarışlarından birinde kraliçe adına yarıştığından haberi yoktur. Hafif Ürkek Marmara'ya açılan Provezacılar artık uluslararası bir yelken takımı. Şimdi Alican Provezacı'nın hikayesini Ahmet'ten ...son gün, güncellenmiş... ...bilgilerle öğreneceğiz ama... ...ben senden şey istiyorum... ...Ergin İmre'yi bir anlatsana. Ergin İmre'yle Ergin İmre benim yarışlardan tanıştığım var. Benim ee, bir de. de... ...Tayk yönetimindeyken... E, ...o zamanlar... <gülüyor> ...federasyonda da galiba bir görevi vardı. O zaman öyle bir... E, muhabbetimiz olmuştu. E, şu, Alman Liseli... E, ...arkadaşlarına düşkün bir... ...arkadaş öyle diyelim yani... Dolayısıyla o aslında böyle bir arkadaş grubuyla neredeyse bu işi işte kaç sene dedik Ahmet Demir 32 32 senedir sene yapıyorlar. Ve enteresan, önce Türkiye'de başladı. işte X da aynı zamanda temsilcisiydiler. X yatlarında yeni dünya piyasasına çıkıp hani bir şey kazanma başladılar. Bir yelken markası North Sails. North, Sail, North Sail, evet. Evet. evet. Yani X yatlarla birincilik kazandılar. Sonra X yat kesmedi. Yavaş yavaş büyük teknelere geçtiler. işte en son Türkiye'deki yarışlarda Taykin yarışlarında TP52 bugün Ahmet bize uzun uzun anlatacak o tekniği. Şu anda Dünya Şampiyonası'nda ilk etapında da sıkı bir başarı elde ettiler. TP52 ile yarışmaya başladılar. Sonra da Ergin karar verdi ve vites büyüttü. Türkiye'yi bırakıp uluslararası suları açıldı. Orada da e, bir e, söyle adını işte bu TP52 Silqvisi diyelim. Aşağı yukarı 8-9 yarış galiba. Değişik sular, değişik memleketlerde Proveza ekibi olarak bunu kovalıyorlar. Ben Orhan Tüker'le yani Proveza'nın eski çağlarındaki dümencisi <gülüyor> Orhan'la bir, birkaç program yapmıştım. Şimdi Bülent Atabay'ın Orland Express'leri vardır. Evet. Kaç? Yedi tane oldu galiba değil mi? Yok. Evet, e, beş, beşte beş, kaldı. Beşte ah, kaldı. Be, beş. Ahmet'e beş. soralım. Ahmet kaç tane Proveza isimli tekne oldu? Yarış evet, sahalarında. E, Proveza ona geldi. Ona geldi mi? Bir dakika. Evet on bu. 10, 10, 10 tane var. ayrı tekne her sene hani evet. sınıf atlayarak Yenilene, mı diyelim, e, evet. update ederek güncelleştirmek demek belki de. Aşağı yukarı 3 yılda bir 3 tekneye yılda geliyor. geliyor işte. Işte. Şimdi ya yarış e, Ahmet sana sorayım o zaman. Hı -hı. Yelken yarışı nasıl bir şey sence? Yani ben e, Samim Sami e, şeyi sormuştum. E, Sevgili analım buradan. Eee ya dedim o kadar uz, büyük tekneyle hani su hattı büyük olunca bir tekne hızlanıyor biliyorsunuz. Hı hı. Yalnız tek başına yarışmaktan sıkınmıyor musun diye sormuştum. Yani <gülüyor> yarış dediği şey yanında civarında tekneler olacak. Hani sen trim evet. yaptın biraz daha performansın yükseldi mi? Evet. Onlar niye seni geçiyorlar filan gibi sorular sorarak güvertesi kavgalar çıkartarak filan yapılır. Tek başına etrafında kimseye olmadan Alican yarışı olabilir olabilir mi? İşte şimdi, e, tabii, yani ben hemen şey, Ahmet'e verdim sözü. Yani kimisinin de birinci gelme gibi bir derdi var. Yani etrafı ilgilendirmiyor start keyfi kalabalık. Geçmek, ee, birinci, birinci geçmek. Birinci geçmek, yani dünya da bu çok yapılıyor. Ve Önemli bu konuda olmuyor. da müthiş yatırım yapanlar var. İster Atlantik yarışı, ister Akdeniz'de bir Peki, yarış. Peki, ben, ben Ahmet'e, e, Proveze ekibini soracağım ama... ...önce ben Ahmet'e kendisine dair bir soru sormak istiyorum. Ahmet, sen nasıl bir yarışçısın? Yani... ...finiş hattını geçmek dedin ama... ...hani e, sen mi vardı bana sorduğum soruyu... ...sana sorayım. Yok benim için yani... ...yelken yarışı bir yaşam biçimi diyebilirim. Niye? Çünkü yani çok sevdiğim bir iş... ...çok zevk aldığım bir iş... ...içinde hem tabiat var hem... ...dostluklar var ve... ...bir ekibin harmonize olup... ...bir arada... ...bir vücut gibi hareket edebilme işi var ki bu çok değerli ve bu co, hem zaman hem yetenek isteyen bir şey bu ama geliştirilebiliyor zaman içinde. E buna ulaşabildiğiniz zaman bu işin keyfi sonsuz oluyor. Peki e, şunu sorayım o zaman. E, Alican da ben muhtemelen biz amatör yarışçılar olarak şu anda bu masada <gülüyor> oturuyoruz. Şey. Sense yani uluslararası bir ...kredisi olan bence... ...bir e, ekibin e, parçasısın... ...nasıl bir fark var arada yani... ...Proveza'da yarışmakla X... E, ...Naze'nin bilmem neyin peknesinde ...yarışmak arasında ne fark var? E, çok fark var... E, ...ama yani bunlar ayrı disiplinler... ...gibi söyleyeyim size... ...yani şimdi bir tanesi... ...çok keyifli bir iş... ...ben aşağı yarışı müthiş özlüyorum mesela... <gülüyor> ...yani... ...otuz sene üst üste girdik... E ...dünyanın en güzel şeyidir bu böyle... <gülüyor> ...balonu açarsın... Aa, ...boğazları oynayan. geçiyorsun... İşte ...çok şıkır bir arkadan rüzgar gelir zaten... Balonla inersin aşağı kadar... ...hiçbir zahmeti yoktur fazla... ...ama kara devamlı değişir... ...adayı görürsün... ...işte de bileyim sağa sol güzeldir... ...bu bu büyük keyif... ...şimdi... ...ama öbür yapma bisikliler. aşağı yarısında bu kadar da... E, ...amatör keyif yarışı olarak anlatma... Vedat Tezman tekne bıraktı biliyorsun Marmara'da. Ya olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kazalar olabilir. Evet, şey. bıraktı. tekne Ama işte. geneli e, keyifli bir iştir bu. Hı. Ve hani insanlar buna böyle fazla bir hazırlık yapmazlar. Şimdi bizim yaptığımız işte yani profesyonelli döndüğünde iş çok farklı. E, çok antrenman yapmak lazım. Ekibin birbirini çok iyi anlaması lazım. Herkesin nerede ne açık verebileceğini bile ekibin diğer parçalarının bilmesi ve orayı anında kapatabiliyor olması lazım. Yani bunların hepsi bir bütün ee, çok değişik. Şimdi bizim yarıştığımız anlamda eski yani Türk yelkenciliği ya da bizim bizim yaptığımız yetiştiğimiz anlamda süreç. yetiştiğimiz şekilde e, bu iş sadece deneme yanılmayla olan bir şeydi. Ama şimdi öyle bir laboratuvar var ki elimizde. Bizim TP 52 dediğimiz klas box rule içinde yapılıyor ve Biraz D o tekneyi anlatsana yani, şey, Soru da şu hmm. e, One design değil mi bunlar yoksa One design ama box rule Yani, yani illa birinin aynı adamın Yapması değil, gerekmiyor direkt boyu belli, belli. belli kalıpların içinde anladım. oynanabilecek e ama Eni boyu yelken alanı Her şey aynı şey, Arada da ufak demek nüanslar tasarımcıya... olabilir i̇şte Salman'ın açısı yani, dümenin bilmem hani Tasarımcıya şey, da bir açık kapı bırakmış Bir pay bırakmış düşüyor ya. Ve ee, böylelikle bu sayede... ...şimdi birbirinin o kadar aynı olan... ...süratleri bu kadar birbirine yakın olan... ...tekneleri ileri gitmesi için... ...1999... ...model bir TP... ...ilk senesi 2000'de çıktık ya, Hı -hı. doğru dürüstü... ...2000 model bir TP ile bugünkü... ...TP'nin arasında... ...TP'nin açılımı var mı? Transpack. Transpack. Transpack. Ha, 52'de 52 yani, feet. Yani. 52 feet. Hı -hı. Ee, TP 52 klasın adı. Şimdi o günkü tekne ile... ...bugünkü teknenin arasında... Yani ne diyeyim bir Volkswagen ile bir Ferrari arasındaki fark kadar o fark derim. var. Ciddi yani. mi söylüyorsun? Çünkü gelişiyor. Şimdi her üstünde devamlı adam var. Senede 150 gün yarışıyor bu tekne ya da denizde bir Hı -hı. şekilde Hı -hı. 100 gün yarışan bir teknede de 100 gün de line up yapıyor. Yani bir başka tekneyle yan yana mesela iki saat gidiyor Hı -hı. antrenmanda. Şimdi bütün hatalarını sevaplarını bu tür Eş tekni. Şimdi bizim yaptığımız buradaki yelken de böyle bir imkan yok. Biz burada balonu basarız, hmm. güzel güzel. Allah ne verdi? Allah ne <gülüyor> verdi? Hani ondan ne kadar hızlıyız? Kendi performansımızın ne kadar zirvesindeyiz? Falan bunlar hiç bilinmez konuşulmaz. Şimdi bu işte müthiş bir data birikimi var bir kere her gün datalar toplanıyor. Bu ama bu arada bir araya gireyim ya Çünkü kendimize çok fazla haksızlık ediyoruz gibi geliyor bana. <gülüyor> ee, mesela sport sports boat, yani spor tekneleri dediğimiz evet. 25 e, fit civarında tekneler aslında benzer şeyin peşindeler. Süper. Tabii. Yani şıklık sanatı burada. Çok beğeniyorum. Çok hoşuma evet, gidiyor. Yaşlarını evet, da izliyorum. Evet. Gayet güzel. Çok yani bence Türkiye'de son yıllarda yapılan en iyi oluşum. Evet. sport bot oluşumudur. Evet. Çünkü hem çok tekne Sözünü ettiği kriterler var çünkü Çünkü he, o var. Niye? O geliştiriyor evet. Yani eşinle, benzerinle yarışırsan daha iyi nasıl olabileceğini Hı -hı. keşfedebiliyorsun. Evet. Ama kaplumbağa ile fareyi işte şey tavşan yarıştırırsan evet. anlamıyorsun evet. ki bir kaplumbağa çok hızlı koştu. İyi, bravo. Ama hani <gülüyor> kimi geçti, nasıl geçti, kime göre iyiydi? Onu bilemiyorsun. Abi, Burada bu şey o. Bu ile ilgili soru soracağım. Hmm. E, herkes kendi datasını tutuyor yoksa bir ana kütük var. Dataları oradan bir buluttan mı alıyorsun? E, herkes derken her tekne, yani, her her tekne kendi datasını tutuyor. Kendi Birbirine data de tutuyor. pek böyle fazla bölüşülmez yani. Ama bazen bölüşülür. Hani hmm. Daha iyi nasıl olmayı işte. Ama genelde zaten bölüşecek bir şey yok. Yanındasın zaten görüyorsun her şeyi. Peki, Sen okuyorsun. E, şey soracağım. Sonunda soracağım soru. Bu yapay zeka kullanıyor musunuz? Ben de şimdi benzer bir soru soracaktım. Ona Arizona sorusu. Yani o iş oraya seni... geliyor mu? Yani, yani yapay rüzgar. Yapay zeka kullanmıyor. Bir sürü software var bu iş yapması. Yani yapay zeka'dan öncesinde vardı, vardı yani zaten. Ha. Oradan devam ediliyor. Yani yapay zeka. Biz Arizona'da geçtiğimiz yıllarda Amerika kupasında şu meşhur. Kim hmm. kimi arkadan gelip geçmişti Alican ...yedi çok... bilmem Ha şey A ağır bir şey geri dönüş yapmış. Ben Enizli'nin takımı galiba evet evet, evet, evet. E evet. Orada hatırlarsan e Alican'la şunu konuş konuşmuştuk Ahmet yani ekip mi yarışıyor bilgisayarlar mı yarışıyor diye. Ya. Nasıl bir şey var? Yani <gülüyor> bilgisayar sizin güvertede ne kadar hakim? ...yani insan faktörü... ...teknoloji... ...nasıl gidiyor yarış? İnsan faktörü. Ben başka türlü bir soru soracağım Ahmet'e... Sor, ...ekipte en kritik insan kim sence? Öyle birisi var mı? Yoksa taktisyen. herkes aynı mı? Ay, taktisyen, taktisyen, taktisyen, taktisyen, taktisyen mi? Taktisyen, şöyle yani kritikliği şu... ...taktisyen Vata işi yapmamız, doğru yaparsa... ...rahatsın... E, Diğer ekip şeylerinde doğru olduğu takdirde kazanma kazan şansı çoğu ama takdisiyenin işi yanlış yaparsa sen allame olsan Peki e, yanlıştır Peki abi yani. senin kararlarını tartışabiliyor musunuz? Asla. Asla. Yok, asla. asla. asla. Kavga çıkmıyor yani. Aslında kavga yok. Tartışmalar yarıştan sonra. <gülüyor> yarıştan sonra kavga çıkıyor mu? Çıkabilir. <gülüyor> İyiyim, ama yani teknenin üzerinde en ufak bir çatlak ses olmaz. <gülüyor> Taktisyen dön, dönmüş, döndür o bitti. Yani bas balonu. Ay niye dönüyoruz balonu. abi? Biraz daha gitseydik abi falan öyle bir şey yok. Tereddüt yok. Yok. Yani o zaman işlemez zaten bu çak. Düzenin An iyi işleyebilmesi için. Peki ayrıca ben şeyi merak ediyorum. Bizim işte aşağı yarışı ya da buradaki İstanbul'daki e, coğrafi yarışlar, şamandıraşı vesaire. Yani müthiş bir ekipler arasında kakare kikiri var. Sohbet var. Hafif atıştırmalar var. Yani sevimli bir Fenerbahçe Galatasaray içi kakışı diyelim. Ee, yurt dışında ekipler arasında ilişki nasıl? Yani start aldın, finish aldın, akşam barda da karşılaştın. Aa güzel. Ee, yani... şey, bira içiyorsunuz hep <gülüyor> beraber. da içeriz, çok da içeriz, İçerim. çok da eğleniriz, evet. çok da güleriz. Aa, Şimdi... 10 sene oldu biz bu TP işine başlayalım ya. Yani TP ciddi olalı 10 sene oldu zaten bu formata geleli. 10 e, senedir de düşün ki aynı yüz küsür adam senede 80 gün birliktesin. 80 90 rakip teknelerin ekipleriyle birlikte. Yani 10 tekne 12 tekne arası şey değişiyor. İşte 100 150 arası bir her teknede de 20 kişi var aşağı yukarı. Yani hı hı. üzerinde yarışan 12 13 kişinin dışında işte kara ekibi, uçuş ekibi ortalaması 20, 20, 20 25 arası insan var. Hı -hı. Demek ki 10 tekne 250 insan. E biz yüz, yani 10 yıldır bu 250 insan senede 80 gün birbirimizi devamlı görüyoruz. Hı -hı. E tabi herkes birbirini artık iyi tanımaya başladı. E Evlilikler falan oluyor mu? Yani <gülüyor> çok kadın olmadığı için olmuyor Mediacua'da. <gülüyor> Neden kadın yok? Ya kadın var. O kadın var, var ama çok minimal. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti meclisindeki kadar var. Anladım. <gülüyor> ama World Ocean bile var. Mı? Var. Ahmet. O burada da var. Yani burada da var. En son Golden Globe Race'i burada da var. Bir kural. Bir e, kadın e, yine birinci geldi, evet. a, a, Afrikalı bir kadın birinci oldu. E, şey klas müdürü diyeyim. Klas sorumlusu, sınıf sorumlusu bir kadın mecburiyeti getirir mi? Evet. Bu olduğu gibi yakınlarda belki sitirmez Çünkü bu biraz F1 gibi bir şey. Formül 1 gibi. Aha. Yani e, World Sailing'in de biraz dışında. Biraz kadın olduğu zaman bütün izlenme oranları artıyor biliyorsun. Tabii. Yani kadın yani, voleybolu, erkek voleybolunun üç misi fazlası. Yani kadın voleybolu yani. zaten olağanüstü. Erkek voleybolundan daha iyi ama. E, evet. Yelken de e, o kadar kadını bir arada böyle bir ekibin için. Şimdi bu çok fazla profi, yani tipi serisi e, Amerikas Americas sonraki dünyanın en kompetitif serisi. Bir öyle. şey söyleyeceğim. Transpac yanlışım bir varsa düzel. E, normalde bu Amerika'da yapılan Hawaii Los Angeles o, yarışı değil oradan mi? Oradan çıktı. O, o yarış için tasarlanmış bir evet, tekne aslında. Evet o yani. Evet. Aşağı 3000 mil galiba değil evet. mi o yarış? Böyle bir tam tam, tam yani çirkin, bir, iki, bir uzun, uzun, ve ha. enteresan ilk başta söylediğimiz tek kontra gidiyorlar bize yani Atlantik Al Alize'leri diyelim, işte Hawaii'den çıkıp Los Angeles'ta finish, neredeyse yüzde seksen Pupa giden, dolayısıyla Pupa'da çok hızlı yol alsın diye o yarışa özel tekneler dizayn ediliyor. Hmm. Bu TP50'nin çıkışı da o. Ya bir dakika, dedi. sohbete başladık ama Asıl Provenza'nın ekibinin son başarısını konuşmadık. Ya evet, biz çok heyecanlı Hangi yarışta birisi şey oldunuz? Sezonu, açtın. sezonu açtınız. Evet. Yarış nasıldı? O yarış nedir? Niye önemlidir? Onu anlatsana Ahmet. Şimdi 2023'ün ilk yarışı. İlk. i̇lk regattası, ilk serisi. E, i̇şte on yarıştan on yarış bir şekil. E, bunlar hep, hep böyle programlanıyor. Beş yarış günü her gün iki yarış yapıyoruz. Beş tane yarış günü her gün iki yarış. Her gün iki yarış yapıyoruz. Toplam on yarış. On yarış üzerinden de puan alıyorsunuz. Yarış atma yoktur TV'de. Hmm. Şimdi Aha. en... E, şey Sen tarafı kötü. odur, zor tarafı odur. Çuval aldın, çuvalı alırdın. Kötü bir yani. derece aldığınız yani. zaman yapışır o derece, <gülüyor> toparlayamazsınız <gülüyor> yani. Çok zor evet. bir şey. Ee, şey, e, San Tropez ilk defa oldu. Hmm. Ee, bugüne kadar Akdeniz'in bir sürü yerinde yarıştık. İşte Amerika'da yarıştık, Güney Afrika'da yarıştık, Cape Town'da yarıştık. Kanarya adalarında da yarıştınız galiba. Yok, ee, Kanarya'da ee, yarışmadık. Kiev'de yarıştık. A Kiev. Miami'de okay. yarıştık, Kiev'de yarıştık. Ondan sonra şeyde yarıştık. Güney Afrika'da yarıştık. Hı. Akdeniz dışında dışındakiler. Okay. Ee, onun dışında hep Akdeniz'de yani ha, bir de kara, şeye çıkıyoruz e, Atlantik'e çıkıyoruz Kaşkay, Kaşkay. Portekiz ee, yani genel yarış yerlerimiz e, buralarda aslında Centrope ee, ilk bu serinin e, geldiği e, yarış e, hava da böyle çok şey değildi steady değildi yani bir gün çok hafifti bir gün biraz sertti bir gün esmedi e, hatta dokuz yarış yapılabildi on yarış yapılamadı bir yarış eksik yapıldı Havasızlıktan dolayı. Ee, onun için hani bizim de şu andaki ekibimizin en zayıf tarafı e, hafif havaydı. Yani son geçtiğimiz beş yıl derecelerine bakarsanız biz sert havada çok iyi gitmişiz. Hafif havada e, Peki, onun, onun atın altında bocalamışız. Şunu biraz açsana ben bu beni çok ilgilendiriyor çünkü. Hmm. Şöyle e, hava sert eserse... E, ...iyi tasarlanmış bir tekne... ...zaten gidiyor. Yani ekibe çok fazla... ...iş düşmüyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Yani. Hı -hı. Ama hafif... ...hava o zaman... ...daha düşük model... ...tekne olsa bile... ...ekip performansını çok... ...önemli kılıyor. Çünkü... ...o zaman benim hani rüzgar... ...okumak dediğimiz bir şey var ya... Hı -hı. ...yani sen... Rüzgarı doğru okursan atıyorum kıyıdan ...eseceğini varsayıp kıyıya girdiysen Hı -hı. ...açıktaki o modern tekne ...senin kıçında kalabiliyor. Hı -hı. Yani, dolayısıyla doğru. ben çok eğleniyorum ...hafif evet. havada. Ama... Ee, neden Provenza ekibinin <gülüyor> hafif hava ...performansı düşük? Ee, şöyle, bizim ...teknelerimiz yani... İki tane dizayner var burada ana dizayner. Çok teknik olacak ama evet, tabii e, biri Arjantinli, e, biri de e, Alman olan iki tane dizayner var. Bizimki Vrolik teknesi yani Alman. Alman olan taraftan. E, Alman'ın fazla teknesi yok. iki tane teknesi var. Hmm. Arjantinli Bote'nin işte diğer kalan teknelerin tamamı neredeyse onun dizaynı. Ee, ...şimdi Boten tekneleriyle... ...Buraya tekneler arasında böyle bir hafif hava... ...sert hava farkı var gibiydi. Yani... ...bunu çok da herkes söyleyemiyor direkt olarak. Yani çünkü bazı yarışlar... ...bakıyorsunuz iyi performans gösterebiliyor. Ee, bizim... ...ama şimdi senin deline geleceğim... ...Beysun. Hafif havada... E, ...Türkiye'deki yarışlarda... ...hava işte... ...atıyorum... imbatla başlar... ...Poyraz'a döner... ...yarış devam eder, yarış biter. Hı -hı. Şimdi... E, Şeydeki yarışta, TP'deki yarışta şamandıralık parkur olduğu için... Kaç mili Ahmet? No, maksimum iki mil. Maksimum bir iki. Bir nokta altı bir, mil. Bir A nokta sekiz mil. Yani i̇ki tur okay. yarış işte. Okay. Çok basit yarış. Okay. Sosis mi yoksa... Sosis. Yani. sosis. var. Kapı var. Geyikli sosis. Kapı var. Kapı Hı -hı. var. Sosis. Kapı var. E, şimdi şeyde... E, hafif hava performansından konuşacağım. Bizdeki yarışlarda ya da diğer Akdeniz'in... hani bütün diğer ne diyeyim size, Rating yarışlarında offshore olur zaten genellikle. Inshore yarışta olsa hava nereye dönerse dönsün yarış devam eder bir şekilde. Bizde hava 40 dereceden fazla döndüğünde ve altın atın altına düştüğünde yarış zar atmaya döndüğü için yarış İptal, hemen İptal, abondan yani, oluyor. Yani mertlik bozulmasın diye. <gülüyor> Mutlak eşit koşullar olacak. <gülüyor> Tabii. Yani ha, işte zaten bir hakemin de vereceği en önemli karar bu yarışta. Yani e, en öndeki tekne en arkada kaldıysa bir hava dönüşü havanın 40 dereceden fazla döndüğü halde 30 dereceden fazla döndüğü halde e, işte en arkadaki teknede piyangoyla işte kafaya geldiyse e, bu iş adaletli değildir biz bu işi abone edelim şeklinde getirmek lazım öyle oluyor. Ee, Onun için yani... Şansa yer yok Çok yani. fazla şansa <gülüyor> yer İyi yok. Olmak <gülüyor> <Zarı> yok <gülüyor> İyi olmak Peki, lazım. Zar yok. İyi olmak lazım. Peki biraz şey yarış komitesi dedikodusu kapısı açayım diyorum. Ben soracağım reis ofiser kim Ahmet genelde? Amerikas Kap falan Abi, Maria Torejo diye bir kadıncağız. İspanyol bir kadın. Onu, onu yönetiyor. Çok başarılı. başarılı. Herkes son derece saygılı. Saygılı. Saygılı. Ya Amerika'si kaplı, idare etti şimdi yani şey anladım otorite. Peki sen, otorite. sen dışarıyı da biliyorsun, içeriği de biliyorsun. Hı. Nasıl yani genel olarak sorayım, ekiplerin kurallara uyması, işte penaltıların tamamlanması yapılması, penaltının verilmesi protestolar kıyıda jüriler vesaire yani bir yarışın organizasyonundan söz ediyorum. Türkiye'deki yarış organizasyonuyla oradaki yarış organizasyonları ne kadar fark var yoksa aynı mıdır? Ee, sosyal tarafında Bizimle lehimize farklar olabilir. Öyle, <gülüyor> organizasyonların. <gülüyor> o ne demek? Yani, yani, Bizim millet içkisiz, birasız yapamaz. İçkisi, yapamam, yemeği, partisi, e parti. eğlencesi. E bizimki daha iyi olabilir. Yerimiz iyi yani. Bir i̇ş kötü değil. <gülüyor> e ama e hani yarış e disiplini, işte e yarış Hı. idaresi, dakiklik işte işin doğru akışı orada daha iyi tabii çünkü çok tecrübeli ya bizim biraz daha yıllara ihtiyacımız var biz denizci bir millet maalesef değildik yeni yeni denize yüzümüzü döndük hep beraber yani bizde herhalde Türkiye'de ilkiz böyle yelkende bu kadar uzun süre bu işin içinde kalıp işte uluslararası bir şeyler yapmaya çalışan hı hı. E, insanlar. E, onun için bizim daha çok yolumuz. Var. Peki hemen bir soru sorayım o zaman Ahmet sana. E, bizim e, Türkiye'de bir kısım yelkencilerimiz yarışçılığı önemsemezler. Hatta hafif hafif de aşağılarlar. Yani ne demek yarış filan diye. Ben tersini düşünüyorum. ben yarıştan Yok, çok Benim buna saygım ben, var. Ben, yani benim saygım yok da kabulüm var. <gülüyor> yani şöyle. Görüş <gülüyor> <yürü şu an. gülüyor> Ama ben ben kendi adıma mevsun olarak konuşayım. Ben yarıştan çok şey öğrendim. Hatta o kadar çok şey öğrendim ki daha iyi araba kullanmaya başladım. Yani müthiş kural tanımaz. Maharet olarak spin atıp park edecek kadar iyi araba kullanırken hiç kural tanımıyordum. Yarıştıkça o yol hakkı ...vesaire, denizcilik... ...centilmenliği filan derken... ...artık rampada, kamyonun arkasında... ...sakin bir şekilde beklemeyi öğrendim. <gülüyor> Dolayısıyla daha iyi şoför oldum. Ee, ne diyorsun sen? Mesela sen Hı. yarıştan neler öğrendin? Ee, ben yarıştan... ...bir kere ekip olmayı öğrendim. Hı. Yani... Hı. ...benim için en değerli kazanım... ...yelkencilikten bana... ...gelen en iyi şey... ...bir... Ekip arkadaşlarınla iyi olmayı, onlara tahammül etmeyi, onların sana tahammül etmesini sağlayabilmek. Hı hı. E, bu çok değerli. Yani e, bu hayatta insana çok önemli bir kazanım bir kere. Yani iş hayatıma da yarıyor benim, e, ev hayatıma da yarıyor, sosyal hayatıma da yarıyor. Hani bir ekibin parçası olabilmek, e, kendine değerli değil de ekibi değerli hissediyor olabilmek e, çok fark yaratıyor. Bakış açında, sos... yani kendi felsefende bile fark yaratıyor. Peki şimdi bir iletişimci olarak acına sormak istiyorum. Hı -hı. Biliyorsun bir sürü marka e, Ahmet'in sözünü ettiği ekip olma değerleri, e, yelken eğitimi alıp yelken takımları kurup evet. kendi yöneticilerini yelken takım haline getiriyorlar. Evet. Katılıyor musun? yani e, Var yani işte bu şey, Beysun, daha önce de konuştuk yani ekip sporunun bir kere özellikle çalışanlar açısından, bir şirkette X çalışanlar hiç unutmuyorum. Coca-Cola'nın bir sponsorluk yıllar önce bir konferans için bir film hazırlıyordum. Coca-Cola'nın bir müdürüyle böyle bir intervju yaptıydık. Şunu söylediydi. Valla rahat ettik. Pazartesi sabahları iş yerine yemekhanesinde öğlenleri futbol yanında artık yelken de konuşuluyor demişti. Dolayısıyla yani bunun getirdiği tabii ki denizin insanlara verdiği terbiye e, disiplin e, işte arkadaşlık kendini kısıtlama risk alma vesaire bir de bir şey başarma e, oldukça fazla anlam kadarıyla işte Ahmet'in de zaten güzel tarif etmeye çalıştı bu duygular bütünü firmalarda bu ilgilendiriyor o zaman senin e, açıklamaların üzerine Ahmet'e tekrar sorayım hani ekip dedin Ahmet e, futbol takımı aynı sonucu vermez mi futbol takımı kursak bir marka adına ya. ya da yelken takımı. Nedir aradaki fark? Ee, yani şöyle... yani futbolcu oynayan yöneticiyle yelken yapan yönetici soru. Güzel soru. Arasındaki... Sor. <gülüyor> çok çok güzel soru ama zor bir soru. Yani cevaplarken insanları yaralamadan cevaplamak çok zor. Biz <gülüyor> <gülüyor> yani bize burada şu anda anlayışlı olmaktan <gülüyor> söz ediyoruz. <gülüyor> yani çok fark var. E, futbol takımı yöneticiliği e, yani Türkiye ile ilgili konuşmuyorum bunu. Bütün dünyada Tabii. Daha başka bir iş Daha değişik bir ortam Yelken takımında yöneticilik Bana göre Çok daha kolay bir iş Bir futbol takımında yöneticiliğe göre Çünkü yönettiğiniz insanlar zaten belli Ama, bir... ama futbol, futbol da çok kolay gözüküyor Ahmet Taktik, maktik yok. Bam, bam, bam. İşte <gülüyor> evet yani bizim büyük <gülüyor> partörlerimizin e, e, <gülüyor> özellikleri o zaten. Dayakla ve şiddetle de oynatan vardı. <gülüyor> şey, e, şey soracağım Ahmet sen demin ba Centrope'yle başladın. Şimdi bu 2023 hmm. bilgi ver Kaç yere, kaç lokasyonda yarış var? E, beş tane yarış var. Beş yarış var. E, ezbere hepsini söyleyebilecek miyim bilmiyorum. E, Atlantya'ya çıkıyor musunuz? Yani Portekiz var herhalde. Ee, var şey var e, haftaya iki hafta sonra e, Scarlino var İtalya İtalya ediyorsunuz, okay. Ondan sonra e, Palma de Mallorca var. Tamam. Ondan sonra Mahon var. Fransa. Menorca yok. Ha, şey şey okay, ada. Tamam. ada. Ee, ondan sonra da Kaşkay var galiba. Oradan da şey çıkıyor. Peki tekneyi transfer mi ediyorlar bütün bu şey? Denizden tabii, mi oluyor? Tekne Olur, denizden, transfer, gidiyor. denizden ya da, gidiyor. Yani çok uzak işte Amerika'ya falan gittiğinde tamam. vapuru gemiye kondu. Bütün ha. tekneler aynı gemiye kondu hatta bir tane tamam. tutuldu. Kaç tane böyle ekip var sizin gibi koşturan? 11. 11, Mesela şeyde 11 ekip vardı ama 9, 10, 11 değişiyor. Peki şimdi biraz daha dedikodu kısmına giriyor. Bunlar bayağı zengin insanlar değil mi? Yani evet. ekip sahipleri. Evet. Bir ara bir Skype'ın sahibi mi? Bir tanesini değil mi? Nikolas Zeynström bıraktı. Bıraktı mı yarışıyor? Bıraktı. Ha, İngiltere'de ha. Open 40'de yarışıyor. Başka bir klas başka yarışıyor. Ama Anladım. yani biraz daha düşük bir klas. Var. Peki Ahmet tamam. şunu sormak istiyorum. soru sormak istiyorum. Bir tanesi bir kere Proveza'nın bir sponsoru yok. Ergin İmre Evet. finansmanını sağlıyor bildiğim evet. kadarıyla değil mi? Evet. Yani bir banka, bir sigorta evet. şirketi falan bayrağı. yok evet. arada. Hiçbir bayrak taşımıyoruz. Evet. Bayrağı. Ticari bayrağı evet, alacağız. Peki ekip nasıl oluşuyor? Mesela Proveza'nın ekibinde kaç tane Türk var, kaç tane yabancı evet, var? Ee, ha, değil mi Ali evet. Şimdi şöyle Ergin İmre'yi biraz Ali Can tanıtmaya çalıştı. Çok sevdiğim, çok iyi dostum. Çok da disiplinli bir insandır. Ve bu işe hakikaten ...çok baş koydu... ...yani e, çok önem verdi... E, ...aşağı işte 32 yıl oldu... ...32 yıldır evet. tamamen kendi imkanlarıyla... ...hani bu işe... E, ...büyük katkıda bulundu... ...Türkiye adına konuşuyorum... ...tabii ki yurt dışında da... Ya ...hatta size söyle söyleyeyim... ...TP52'de bile Ergin de çok sevilen bir patron... Evet, bu arada ...o, o camianın için. E... ...niye çünkü gönlü bol... Işte her ...herkese bir şeyler iyilik yapmaya çalışıyor... Onun için de iyi bir namımız var orada öyle diyelim. Hani Proveza daha çok alkışlanır bir şey olduğunda diğerlerine göre. Yanlış hatırlamıyorsam piratlara da bir yatırımı var diye biliyorum. Evet evet bir yani, pirat yaptırmıştı. yani pirat şey, e, vardı. Belki ee, Nazlı'dan var. Nazlı İmreden de söz etmek evet. gerekir bir evet. zamanların evet. E, federasyon, federasyon başkanı. Eski. başkanı. Evet. Aksi evet. kadın. <gülüyor> evet böyle şeyler. Aksi öylesi ama mesela ben Nazlı'nın da Galiba Van'da e, bay optimistlerle filan bir sürü operasyon. Yani, <gülüyor> çok büyük Yani çok, çok büyük Şöyle, şöyle, anında, şöyle yani. anlamasın dinleyiciler. Ergin İmreden söz ediyoruz. Hani bir tane zengin adam yarışa kafayı takmış da işte on tane de tekne yapmış da işte çıkmış bir yerlerde. E, Yo kendi öyle değil. Kişisel evet. şeyini tatbik ediyor filan gibi değil onların bayağı Türkiye'deki amatör e e denizciliğine ciddi katkıları var yani, <gülüyor> yani onlar... denize gönül vermiş insanlar yarışa evet. değil evet ee, onlar karı koca çok büyük katkıda bulundular hakikaten Türkiye'de yelkenciliğe hani bunu ee, zaten yani fazla söyleyecek bir şey yok her şey ortada, ortada e, belirli ee, sağ olsunlar inşallah devam ederler ediyor da ediyor. E, şimdilik ediyor. Nazlı iki dönem federasyon başkanlığı yaptı e, dünya yaranıyorsam e, İsa'f başkanı en son tabi Ondan sonra bir daha tekrar yapmadı ama... E, ...çok büyük katkısı vardı. Yani, Özellikle çocuklar, optimistler falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali Can, güzelliği için... ...Uluslararası arenada... E, ...işte ne bileyim ikisinin de... E, ...ikişer iki sen konuşurlar. E, ağızları doğru laf yapar. Evet, evet, e, oturmayı evet. kalkmayı doğru bilirler. Onun için de her yerde kabul gören insanlar. Evet. Nazlı olsun... Ergin olsun. E bizi iyi temsil eden insanlar. Hani aynı şekilde... ...bizim ekip de o hale geldi yavaş yavaş. Ergin'in katkılarıyla. E, şeyi değil. anlatayım. Sen şeyde var mıydın? Beysun'un girişte haber okudu yani. 90 kaç? 91 miydi? 96. 96, 96. kap hmm. yarışında. Kraliçenin bir tane fotoğrafı var. Sizi ekibi. Hmm. Tebrik ediyor. Evet. Ee, Kraliçenin en. En, en, en, en. en miydi? En miydi? Şeyde... ...Kavz'da galiba. Evet yanında. evet. Ergin'le yan, yan yana. Şeyde yan yana. Evet şey de, e, yanındaki adam da demiş ki, ya Türk ekibi ama e, değil mi? Siz İngiliz ekibinin ton olmak için... Tabii, tabii, ki, bir, evet. bi, bir tekne bizim tekne. Yani İngiliz ekibi üç tekne olmak üç tekne zorunda. Bir, şey. bir halton, bir one ton, bir e. two ton. E. Bence Yabancılar ilk şoku orada yaşadılar herhalde. Evet. Allah Allah diye böyle şey demişsin. Ama o, evet. o yarışla ilgili Orhan Tüker'le biz çok güzel programlar yaptırdık. Hı, evet. Hakikaten. Sonra ben 2011'de faceti yaptım bir İngiliz ekiple. Hı. Hakikaten Ahmet orada gerçek uçuk deniz <gülüyor> ne olduğunu... Evet, onlar biraz mazosistik ee, var işler ama evet. var. Ben ikili e sormuştum. Evet. E o o soruya bağlı olarak Hı -hı. E bir ekip nasıl oluşuyor? onu tekrar soruyorum. Hı -hı. Bir de yaş ne kadar önemli? Yani mesela Orhan Tüker niye yok? Ee, yaş önemli, oldu, önemli olduğu için yok. <gülüyor> <gülüyor> ama Ahmet Edibolu niye var? Ahmet Edibolda yok artık. Bundan sonra olmayacak. Alo, Neden? O. Yani şöyle e ben geçen seneye kadar ittir kaktır geldim. <gülüyor> yani e şey. Yoruldu çok fiziksel, abi, çok fiziksel, çok yoruldu. Çok fiziksel bir iş. E, bu ya, artık benim yaşımda <gülüyor> geldi. 66, 67 olduk. Hı hı. E, artık zorlanıyordum geçen sene sonlarında. Diyorum ya dört senede de söylüyorum. Yani beni azat et. E, <gülüyor> bu arada senin şeyin ne? E, e, Baş üstüne işte ben Anayel kentim. Anayel kentim sende. Evet evet. Of. Senelerce Anayel kent yaptım. Son dört sene runner yaptım teknede. de. O da o da zor bir. Abi bir şey soracağım. Hı. Dur. Beysin. Ana kendi başına almıyorsun değil mi? Hiç mi çeviriyorsun? Yani şey e, o kahve, şey, var. Ya biraz var. var. Biraz tekniği anlatsana. Kaç kendi mi yelkeni kendi var? gardrobunda kaç parça yelken Tekne var? Tekle şöyle e, eni boyu 52 fit işte kaç yapar? 17 küsur metre Olsun, yapar. E, o boyda çok büyük bir yelken alır. Eee çok geniş gücü 5 metre falan. 5 5 0. Kiftmen lazım. De. Hayır, yeke. yeke. yeke. Tabii. Ya şunu soracağım sana, Allah'a sayesinde. İşte al, en yetkili karşında de, sor evet. bu yeke bu, düşmanı profesör, olarak. <gülüyor> işte Profeze ekibinden bir adama Hı. benim yekeye itirazım var. Ben e, Orient 1 e, e, Brent Atabay'ın ilk teknesi Vedat Tezman bana neredeyse Hı. zorla sahiplendirdi. İlk yaptığım iş yekeliydi. İlk yaptığım dümen dolabına geçmek oldu. Ben mimarı Muhammed. Hı. Yeke bana Kıçta gereksiz bir şey alan tarıyor. Artı e, özellikle motor manevralarında vesairede ciddi bir risk var. Çünkü o dümen palasını kaptırırsan bir elini kolunu kırabilirsin ki kıranlar olmuştur bence. Ben de az kalsın kırıyorum. Hemen geçtim şeye e, dümen dolabına. Hatta şefo bana çok kızmıştı. Levent. <gülüyor> ee, ilk yarışım. Ben dümen dolabında start hattına gidiyorum. Levent de yanımdan geçiyor. Nasıl küfür kıyamet. Mahvetmişsin tekneyi. Ne yaptın sen? <gülüyor> ne oldu dedim. E kaldır dümen dolabı koymuşsun dedi. Niye dedim. Oğlum hissetmezsin dedi. Ben de şey dedim. Ulan, elektronikler var. Sakalım var. Niye hissetmeyeceğim <gülüyor> ki falan demiştim. Sonra abi devamında. <gülüyor> devamında bir gün gene yarış e, hattındayız. Leventi Ardıç Gürsel'in e, x teknesinde dümen dolabında dümen tutuyor. Yanımdan geçiyordu. Şefo sen şimdi hissetmiyorsundur dedim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi niye yeke Allah'ını seversen? Şundan yeke. Bir, artı hidrolik var mı yekede? 17 metre teknede direkt. Yok. E, e, Birebir. Ama Van de Glock teknelerinde hidrolik var. Yeke. Yekede hidrolik var. Ama basın diye Yeke bu bandı globun yarışı seksen otomatik pilotta gidiyor. onlar onlar dümen doğru ama banderot bandı göte şey Yeke ama ha, otomatik pilotlarda ha. Yeke. Şimdi iş şu... ile dümen doğru arasındaki farkı anlatma. Şunu, şunu anlatacağım. Eee Yeke hayır diyemiyorum çünkü bir tane yekeli TP52 var şu anda. Ee, çünkü patronu Yekeli kullanmak istiyor. Yani dümenli var. Geri kalan hepsi yekelidir. Ha. Şimdi niye yeke? Bir kere bu işteki bütün iyi dümenciler... ...senterboard'dan gelme. Evet. Hmm. Yani hepsi yeke tutarak gelmiş. Hiçbiri dümen... İkincisi yekenin hareketi... Hmm. ...birebir çok hızlı. Anında... Resmi... Dümeni bir, iki... ...hani şu elinizle yaptığınız hareket... ...çevirmek için yaptığınız hareket... yekede tek hareket. Yani ani hmm. dönüşlerde, bir de hassaslıkta da mesela bir yere ama, ama Ahmet, hmm. dümen dolabı mekanik bir çözüm. Yani istiyorsan sen onu yekeni, yeke yeka kadar çabuk cevap verebilir mekanizmayı kurabilirsin. Yani kurarsın ama. Yani mesela, mesela şey yekeciler hep şunu söylerler, Birebir hissediyorum dümen panosundaki hmm. yükü. Evet. E bunu yekede de yapmak mümkün. Hatta tersi oradaki bir kiloyu. Buraya iki kilo olarak aktarmak da mümkün. Şimdi yelkende hani dümenin hissediyor musun lafı çok Hı -hı. değerli bir laf. Evet. Yani işte ne kadar orsaya girecek, evet, e ne kadar e e kafayı e açacak tekneye. Evet. E Şimdi pala yekede bunu hissetmek daha zor. Ama dümende demek istiyorum. Dümende bunu hissetiyor. Yekede çok kolay bunu hissetmek. Hemen ağırlaşır bir tarafa doğru. Hı -hı. E yani daha hassas ve daha çabuk. Reaksiyon verme şansınız ben, var. Ben tabii mimar olduğum için... Yeke ile dümene nazaran. Ben evet. mimar olduğum için biraz... Güvenlik, ha, konfordan yanayım. çok doğru. <gülüyor> Süpürdüğü <gülüyor> alan bütün üzeri neredeyse yarısı ya, kokpit, ya. kokpitin yarısını kapatıyor. Peki e, şu şey soruya tekrar dönelim. E, Profesanın ekibi Hı. nasıl oluşuyor? Nasıl değişiyor? Neye göre seçiliyor? Yani kaç tane evet. Türk var? Kaç antrenör, tane var, var? Bir antrenör var mı? Antrenörler var mı Ahmet? Koçumuzla var. Her koçumuz var. var. Her var. Yani, yani antrenör demeyelim de Koç. bir, bir koçumuz oluyordu o, genelde. Yok. Bu sene o da yok gerçi ama okay. e, yani şey Tabii iyi şey şu yani he, Ali Can, Beysun biz senelerce ben e, 17 yaşında o zaman bir tane dergi vardı belki hatta Seahorse. Böyle alırdık Seahorse'u hayran hayran bakardık oradaki teknelere işte işte kim var oradaki bütün isimleri ezbere bilirdik. Ondan sonra şimdi e, bugün öyle güzel bir şey oldu ki o bütün Seahorse'daki adamların hepsi arkadaşımız. Yani beraber yarışıyoruz geçiyoruz geçiliyoruz. E bizim Ergin İmre siyorsa ayın yelkencisi seçildi mesela 2017 değil mi 2016'tan hatırlamıyorum şimdi e, tarihi buralara geldik e, oralardan e, bu tabii benim için rüya yani e, hı hı. ben hı. bana 17 yaşında işte e, işte siyorsun en, en cazip teknesi sen senin bindiğin tekne olacaktı. diye sana inan, yani ama işte sağ olsun Ergin sayesinde böyle bir şey yaşadık peki, peki proje ekibi biliniyor mu yani şöyle sorayım. Ee, hani bazı maçlar olur, Aa, işte favorisi şu takım, bizim de şansımız Hı -hı. çok fazla yok. Onlar zaten bizi geçerler. Geçen olur. sene kaçıcı oldu mu zahmet? Yani, Geçen sene altıncı oldu. Sonra, altıncı Proveza ekibi uluslararası alanda tanınan bir ekip mi? Yani evet. insanlar eyvah Proveza ekibi geldi... Ya yani eyvah olduk. Eyvah <gülüyor> olmuyorlar ama <yani> tanınıyoruz, <gülüyor> e, biliniyoruz çünkü bu kadar uzun süreli devam edebilen bir ekip daha yok. Ben görmedim 34, 32, 33 sene süren bir ekip. En fazla on yıl sürer, on beş yıl sürer. Yani yirmi yıl işte pintalar vardı, rubinler vardı. Evet, Bunlar vardı, en tabii. çok bilinen isimler. Var. Onlar da Korum uzun... vardı. Korum var. En uzunu yirmi senedir yani. Yirmi evet, seneyi geçeni evet. ben bilmiyorum. Şey devam ha. ediyor mu Yunanların neydi? Atalanti mi? Atalanti yok etmiyor işte. O da yok. Adam şey. da bıraktı, ha, değil bıraktı değil mi? Bıraktı Kaç sene yani, devam yani. etti? Hani evet, bu iş yani. işte, devamlılığa bakarsan, Proveza bence dünyada belki e, ...tektir... Peki evet. yabanlıyoruz o yüzden. Yabancılar. İngiliz, Hollandalı karışıklar. Şöyle değişiyor. değişiyor. Değişti. Şimdi tabii bu işte profesyoneller geldiği zaman kendi amanesiyle ve ekibi yani kendi rahat edeceği insanlarla gelmek istiyor. İşte mesela kivi dümencin, kivi taktisyeninin olursa ekibin kivi olmaya eğilim gösteriyor ya da hani ama erginin çok düzgün bir tavrı var bu konuda. Ekibi ben yaparım. arkadaş. Nokta. Yani kimsenin abi şunu da alır mısın demeye hakkı yoktu son karar kendi e, kararları ki iki bir kendi yapar e, Onun için de iyi bir yöneticidir yani onun için hoşuma gidiyor zaten e, onunla birlikte olmak Çünkü kararları tartışılmaz e, Kimse de abi onu niye aldın bunu niye verdin diyemez trenle de doğru çıkıyor kararlar yani iyi bir şey olmuşmuş e, Ne diyeyim size tartısı oluşmuş bu işte. Peki Alican kivilerin İngilizcesini e, allıyor musunuz anlıyoruz ya alıştık biz Olsunuz yani artık. çok <gülüyor> sene oldu yani... TV bıraktık. <gülüyor> Koç vardı bizde. Asıl Zoru, <gülüyor> asıl Zoru oydu. Onu bile çözdük ya yani. <gülüyor> <gülüyor> zaman içinde. Ama, ama başında sohbetin başına şey demişti. Yani ekip dediğin zaman konuşmadan bakışlarıyla anlaşıyor ya hani al boşunu ver boşunu <gülüyor> bağırarak söylemiyorsun. O zaten Ahmet <gülüyor> ana yelkenin ne zaman alacağını biliyor zaten. Sadece i̇şte, belki de, dümenci de. bakıp Ahmet'e evet. bir göz işareti ya, yapıyor. Ufak gibi tefek gibi. şeyler. <gülüyor> tabi yani. Tabi. Mesela senin işinle ilgili bize kaç sene altıralamıyorum. Yani bir yarışta bir çocuk geldi. Communication sesi hmm, hazırlıyormuş. Okay. Hepimize şeyler bağladı. Ne Mikrofonlar, bağladı. Galiba, şey. yani. okay, Mikrofonlar bağladı. Galiba Fransız bir. Hatırlamıyorum. Bulurum ama sana ya. Mikrofonlar bağladı tekne içindeki komünikasyonu kaydet. kaydetti Aa, bir çok, yarış boyunca kim ne konuşuyor kaç kat kim kaç kelam ediyor ve doğru mu ediyor yanlış mı ediyor analiz etti Süper. bence çok değerli bir şeydi. çok, çok yani çok onu çok yapalım. gerçek komunikasyon <gülüyor> evet, evet mantığı, Yani o, o güzel bir şeydi yani çok güzel bir şey <gülüyor> ya, bir şeydi. bu communication meselesi aklıma geldi şimdi bir ses <gülüyor> olsa da bizim güney yarışındaki teknedeki tartışmaları kaydetseydi şey <gülüyor> e, sen yayınladın dedi bi, bir kere oldu yıllar önce belki Açık Deniz programının yeni başladığı yıllarda Deniz Durmay ve Turgut Baran <gülüyor> bana <gülüyor> konuk oldular ondan sonra bu arada ben bir ses bandı yayınladım Murat Suntay, Haluk Suntay Berk ekibi Melih Berk'in teknesi Küfür kıyamet, kıyamet yani. ya anlatamam sana <gülüyor> <gülüyor> Ondan ben bunu iki buçuk takılı bir sesiyle yayınladım. denize sordum deniz durumaya dedim sizin tekilde kavga çıkıyor mu dedim yok dedi biz dedi kavga etme istedi sonra Turgut Barana döndüm ya dedim sen dedim bir yarıştı. Dilsat değil, neyden gergin misin? Ne yapıyor? Ne, neydi o Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, oluyor mu hiç kavga? Yok. yapıyor? Yani, şey ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tartışmayı engelleyen bir unsur olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Doğruysa mi? doğrudur. Yani bu bir disiplin. Yani tartışma olmuyor demiyorum. Tartışma yarış esnasında olmuyor. Hmm. Sonrası. Öncesi sonrası niye öyle gittin hepsi hesabı sorulur. Yani sorulur. E, niye yavaşız işte niye bu yarışta işte balonu indirirken işte bilmem ne hatası oldu da suya Abi, indi balon. Dibrif yani, yapıyor musunuz? Yani. Hepsi sorulur. Hepsi videolarla izlenir. Ha, Özel Her yarıştan sonra yapıyorsunuz. Mı? Tabii tabii. Her, Her yarıştan sonra. Her yarıştan sonra. Yarım bir saat bir izliyorsunuz günlerdi. ve ne neyi bütün, iyi yaptın, ne kötü yaptın. Bütün datalar yaptın. gelir, şey gelir, bir drone çekimleri gelir, yani drone aşağıdaki çekimler gelir. Hepsi evet. tek tek bütün pozisyonlar incelenir. Sonra da her pozisyonda iyisi kötüsü. Hı -hı. burada çok iyi yapmışsınız, burada da. Yani şey olumlu olarak yansıyor mu? Tabii, yani zaten amacı o. Hı -hı. Ee, yani biraz daha nerede hata yaptık, neyi düzeltelim. Konuşmaları bunların hepsi. Evet. Üst peki, düzey bir spor organizasyonu. Belki. <gülüyor> Bir, bir soru daha sormak istiyorum Ahmet hem soru içeride da ben, hem dışarıda benim da tamam, vakit ayırt tamam. ee, Türkiye'de neden bu düzeyde profesyonel bir e, yelkencilik gelişmiyor yani tam net neden profesyonel yelkencilik yok yani yelkencilik neden meslek haline dönüşemiyor ee, aslında dönüşmeye başladı yani benim gözlemim Türkiye'de yelkenden para kazanan 100 kişi vardır en aşağı. Belki Ekip vardı. elemanı olarak. Ekip elemanı, hoca, yelken e, okulu, sporcu, monitor. yelken okulu ama yani neticede yelken sporuyla ilgili hmm. e, para kazanan insanlar çoğalmaya başladı. E, bu bizim zamanımızda hiç yoktu. Yoktu. Bir kişi bile değildi. Yani evet. bizim zamanımız evet. derken hmm. 70-80-90'lara hmm. evet. kadar evet. yoktu böyle bir şey. E, şimdi artık çünkü bir talep var. Hı -hı. Türkiye'de niye oluşmuyor Profesyonel e, dediğin zaman Ars talep meselesi bir. E, Ben biliyorum ki Ergin İmre Çok hayal etti Yüzde yüz Türk bir ekiple Biz bu işi başaralım e, Çok istedi ama Ne bu işe çünkü Neden Kimse bu işe bu kadar vakit ayırmaya e, imkanı yok Yani Bence şarkı... ya talebedir Okulu var. Ya e, iş adamıdır. İş var, i̇şe var. gidecek. Yani senede 80-90 gün yarışı ayırabilmek çok kolay bir iş değil. Ya bence %100 Türk olması şart değil. Çünkü biz futbola dönelim. Hmm. Yani yabancı sporcularla birlikte futbol bence daha seyredilir hale geldi. Doğru. Çünkü ortalama maharet yükseliyor. Tabii ki. Dolayısıyla yani şimdi Kötü ortalarının altında futbol oynayan on bir tane Türk futbolcu seyredeceği mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani altı tane Brezilya'nın Arjantinliği ise... Dünya, dünya artık küreselleşiyor yani. Yelkende yani yani de bize ne oldu? Biz de kafamızı vura vura öğreneceğimiz şeyi Görerek öğrendik. Evet. Yanımızdaki adamdan öğrendik. Tabii çok daha kolay oldu. Çok daha evet. hızlı oldu. Aynen. Ee, Aynen. Öbür türlü yavaş gelişiyorsun. Tabii tab yani ki bizim mahallemizden birilerinin uluslararası Güzel. performanslarda görmek iyidir bence. Yani ne bileyim. Mesela ben keyifle Tolga Pamir'le programlar tabii. yaptım. Tabii, tabii. Olmadı. Çok zorladı. Ama yani şeyi görüyorsun. İşte atıyorum bir Fransız yelkencinin Van de Globe yapmasıyla Tolga'nın Yapması arasında mahalleli olmanın e, getirdiği bir e, duygu var elbette. Mesela şimdi sanıyorum dün start aldılar. Jenner söylediğine şimdi hatırlanmıyor. Mini Transatlı e, hmm, başladı. Var, evet. evet transat. Yani şimdi onu diğerlerine göre biraz daha fazla ilgiyle takip edeceğiz tabii ki. Tabii ki. E, bayrak taşıyorlar bir kere. Yani bizim için de önemli olan şey hani bayrağı taşıyoruz. İşte yarış bittiği evet. anda kendi bayrağımızı koyuyoruz. Bu değerli bir şey. Kaç evet. tane bayrak çekiliyor? Evet. Teknede. <gülüyor> e, Valla bir, bir tane bayrağımız var. Onlar kocaman. Evet, çok şey, büyük. Yani, her yerden görürsün. <gülüyor> Hayır onu, onu demiyorum. Yani mesela atıyorum... Dört şeyden ülkeden yarışçı varsa dört tane mi ultralı şey seremoni de seyir, bir şey hayır sadece ha. kazanan üç, ülke üç, şey. üç sen üç bir şey. bir soru soracaktın galiba ben şimdi şey bir şeye cevap veremedim hala ama ha, vereceğim ben. orada Türk oranı şu ha, bu Evet ver orana sor. Ee, şöyle şu anda e, Türk sayımız giderek azaldı hı hı. Türkler ölüyor <gülüyor> <Yaşları. Yani. gülüyor> benim jenerasyon Yaşı. gitti yani i̇şte, işte Orhan Tüker vardı hı hı. bizim Ersin vardı er, Ersin de bıraktım, o, o da bıraktı o Ersin Bırakalı 4-5 sene oldu hı hı. E, ben işte bu sene gidiyorum geliyorum ama artık teknenin üstüne çıkmadım bu sene mesela. Hı hı. geçen hı hı. seneye kadar hı hı. yarıştım bu sene hı hı. E, şey yaptım Kara 2000 denim artık yani ya yedek yelkenciyim öyle okay. ee, Şu anda teknenin üzerinde Kıvanç var. Mesela. Kıvanç var. Okay. Ee, kıvanç sevinç ve Togan var. Togan var. Ve mesela. Ergin var. Ergin var. Ergin var. Ee, onun dışındakiler e, yabancı. Yabancı. Peki bu tekne de pozisyon rekabeti var mı? Yani ne bileyim mesela <gülüyor> bir şirkette çalışırsan işte. Genel müdür yardımcılığını hedeflersin ya da hmm. bilmem neyi hedeflersin. <gülüyor> Başüstücü olacağım büyüyünce. Evet. <gülüyor> Başüstücü ya ya o büyüyünce bu... dümenci olacağım falan. Yani gibi. şöyle bu TP52 arenası <gülüyor> diyeyim. bu işin son noktalarından biri. Burada yarışan adam zaten ne olacağını kanıtlamış ve ne olacağını kabullenmiş olarak yani geliyor. Pozisyonu ya. seçilmiş yani, olarak geliyor. Tabii tabii. Yani, ha şurada bir değişiklik olabilir. Bu, bu taktisyenlerin hepsi dümen tutar. ...dümencilerin hepsi taktik yapar. Evet. Hani bazen taktisyen mi, dümenci mi, coach mu? Yani hı. bazen de karada kalırsın. Sadece e, izlersin. Hı hı. E, bir de... E, ...bir pozisyon daha var... ...bu TP camiasında... ...stratejist diye bir adam hı. daha var. Bu ayrı. taktisyenin bir ötesi. <gülüyor> Peki. Yani o da teknede... O, o puan da, hesabı yapıyor ha, o da <gülüyor> strateji yapıyor hani işte ki, Raki, yani, rakipleri takti. mi kolluyor ne yapıyor rakibi hani? kolluyor işte gelecek hava, ikinci turda ne olacağını Hı. hangi ekibi hangi rakibi geçersen yani, strateji Hı. belirliyor Hı. ama hani bana göre akıl işte, oyunları beysun yerken he. yani böyle bir evet. hani, mind game şey. peki gene tekniğe dönelim hata kabul etme oranı nedir yani mesela ben şeylerden biliyorum işte Alejanda bilir hafif tekneler yani yarışçı tekneler e, hata kabul etmez. Hı hı. Öbür tekneye göre. Yani dümenci birazcık e, e, dur pat e, yani, <gülüyor> bir küçücük bir hatada yarışı kaybedersin gibi. Doğru. Ama mesela benim ben işte Orient <gülüyor> Express bir Ex-Orient oldu. Mesela o tekne o, o an tanırdı. E, şey e, çok hata kaldırıyordu. Evet. Yani çünkü evet. çevik tekne değildi. Ağır, deplasmanlı dolayısıyla e, senin dümende yaptığın hatayı zaten o anlayınca kadar sen kendi hatanın farkına varıyorsun <gülüyor> ve düzeltiyorsun <gülüyor> yani. Ama modern yarış tekneleri hiç hata kabul etmiyor. Dolayısıyla mesela o dümenci ekip o zaman çok önem e, kazanıyor. Evet. Yani Birebir doğru söylüyorsun. Hata e, yani Hata hemen açığa çıkar zaten. Hı. Çok belli. Niye açığa çıkar? Zaten eşin tekne yanında gidiyor. Başta hemen gitmeye başlar. Gazlıyor, uzuyor değil mi? Yani çok kolay anlamak hata yaptığınız zaten. Hı. Ama yaptığın anda da Hı. görürsün zaten. Bir yarış aşağı şeyini, yukarı ne kadar sürüyor? Severesini. Ya. Bir yarış ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Ee, bir yarış bir saat sürüyor. Bir saat. Ee, Her gün iki yarış yapıyoruz. Kısa farklarla bitiriyorsunuz değil ee, mi? Yani böyle şöyle söyleyeyim finishler. sana. Birinci tekne ile sonuncu teknenin ne, finish 30 saniyenin içine girdiği vardır. O kadar. Tabii yani o kadar o kadar yakın Peki Ahmet kaç yedek direkle yarışıyorsunuz? Yedek direk genelde yoktur. 47 direk kırıldı. Kırıldı mı? Kırıldı. Benim kırıldı. Kırıldı. Kırıldı. de kafama indi. <gülüyor> <hatırladım>. Neden kırıldı? <gülüyor> Kavançe ee, de mi kırıldı? Bilmiyoruz. Ee, karbon <gülüyor> patladı. Rakip, patladı. Rakip, Malzeme, rakip yani bir gece <gülüyor> hala bir uyum yani, işte, iyi iyilik dilerde bir şey var diyorlar falan ama hala çok <gülüyor> Çok iyi bilmiyoruz ama kırıldı. Kırıldık. Ve çok iyi gittiğimiz bir seneydi o da Hı -hı. 2019'du. Hı -hı. Hakikaten sezonu yani böyle çok iyi başlamıştık. Ulan bu sezon iyiyiz artık. Bu sefer olacak falan gibi derken değil bom dedi gitti. E, karbon direkt herhalde karbon. değil mi? Hı -hı. Peki yeni direk ne zaman geldi? E, ertesi ertesi gün. gün mü? Ertesi gün. Ya işte ama bu... operasyon diye yani sabaha kadar uyumadı kimse. Tabii. İşte şey, ya, şey nasıl oluyor? Yani bir yelken e, direği 24 saat içinde nasıl ted var. tedarik Şöyle, edilebiliyor? E, bizim base'imiz Valencia'da, Oluyor, tekne oldu. Valencia'da duruyor. Hı. Malzemeler de orada. Ha. E, yarış da Palma'daydı. Ha, yakındı tabii. Ondan sonra e, kırılınca hemen Valencia'dan o gün yola çıkarıldı. Şansınız ha tabii. Yani. Işte gece Hı. geldi e, sabaha kadar takıldı. Ertesi gün yarışamadık. Bir gün, bir sonraki gün yarıştık. Ha, işte. şey. Ya. Şimdi şey biliyorsun Besun bu e, Ocean Race'te iki tekne direkt kırdı. Newport'u direklerini gönderdiler. Yolda böyle şey. Ya Almanların bir, bir direk kırması ve işte durumu tekrar düzeltip finish'e girmesi var. Hı. Bu güzel bir şey hakikaten. Evet. İyi şey yani. Şimdi ben Ahmet'le Beysun'u yaptığımız var mı? İki dakika uzadı. Peki ben şey soracağım Ahmet. Sen kalamışla Ahmet'sin değil mi? Kalamış yerkenden yetişme. Evet. Kalamış koyunun falan da yaptın değil mi Yaptım. gençinde? Yaptın tabii. <gülüyor> Bu Kalamış Yerken Kulübü'nün son halini bir sana Ne oldu? Takip ediyor musun? Ediyorum, Balıkçı barınağı oluyor ediyorum, diye duyduydum. acıyor. Çok biliyorum, üzülüyorum. Biliyorum çok üzülüyorum yani bu acı gerçekleri de konuşalım ya. hazır fırsat varken. Benim bildiğim kadarıyla çok yani ahkam kesecek durumda değilim. Hakim çok değilim ama bildiğim kadarıyla Kalamış Yerken kulübünde o Fenerbahçe burundaki güzel yerinin evet. en iyi bölümü hı hı. Balıkçılar Kooperatifine verildi. Gerekçe ne abi? ...gerekçe balıkçıları... ...marinada atmak aslı olarak. Vallahi, yani... E, evet, ...kalamış evet, marinadaydılar. E, orada tabii herhalde... ...marinanın ihalesi sırasında bir pürüz o. Hı. E, orada onlara yer verme zorunluluğu Ama yasal zorunluluk var bildiğim kadarıyla. İşte yani. o yasal zorunluluk olduğu için... O ...yasal zorunluluğu onlara burada yer vererek... açtılar kalmış yani. kalamış yelkenin aştılar, yeri gitti. kalamış o Kalan yerde kalamış yelken yaşayabilecek mi yaşayamayacak mı onu da bilmiyoruz. Bir tahliye emri çıktı ama. donda duydum. E, hala oyalanılıyor yani bilmiyorum. Hani şu anda Anladım. orada yaşanıyor. İşte sport bot hala faaliyeti evet. orada devam ediyor bir şekilde. Hı hı hı. Yani giderek tadı kaçıyor. Çok moral bozucu. Yani evet. e, yelken sporunun deniz kıyısından başka bir yerde yapamazsın. Dolayısıyla hı hı. denize de yakın olman lazım. Fakat bütün herkesin gözü Türkiye'de deniz kıyısında. Yani hükümetinden, bakanından, zenginin Maalesef. herkes deniz kıyısında. Dolayısıyla kulüplerin yerleri böyle 38 tane ejderha etrafında bekliyor gibi. Rand yani, gibi bir. Rant. Aa, ya, var var, var ben en son, şey e, en son e, iki senedir bağlı olduğum marinadan kaçtı. Ahmet. Yüzde dört zam yaptılar. Yani o, aile, o, aile yani bir o bağlama meselesi şu anda evet. hep yani denizcilik konuşuyoruz, amatör denizcilik konuşuyoruz vesaire. Ama e, bence Arican e, bir iletişimci olarak katılırsın herhalde. Yerel yönetimlerin mutlaka amatör denizciliğe yer açmaları lazım. Yani Ahmet araba alırken park yeri nerede bulacağım diye bir soru yok kafanda ama tekne aldığın zaman nereye bağlayacağım diye bir Bu soru bir örnek var. Söylerek vereyim beşinci. <Gülüyor> Tokyo'da araba alırsan. Önce park yerin var mı diyor Park yerin yoksa araba satmıyor sana Tokyo içinde kullanmak üzere. Ama Japon o zaman yani. o zaman mülk edineceğim bir park yeri var demek. E i̇şte aynen. Yani aynı, evet. aynen. Neyse aynen. peki e, zamanımız maalesef bitti. Ahmet e, e, e, <gülüyor> Edipoğlu. Edipoğlu. Edipoğlu. E, çok teşekkür ettin zaman ayırdığın Ben teşekkür yani, ederim. teşekkür ederiz. Acı, çok keyifli. Sana da çok teşekkürler. Açık bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.